miktat kadoluyla havadan sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın abi Bey. Günaydın. Günaydın abi bey. Evet, yani herkes sıcaklardan konuşuyor. Belki de konu yetmediği için başka konulara sıra gelmediği için de oluyordur ama biz nasıl gidecek bu ay sonuna kadar durumu görebilir miyiz evet yani bir de tabi çok uzun tahminler biraz bugünler tutmuyor gecen hafta pazartesi günü akşam, dün akşamki yağmur gözükmüyordu bir ara pat diye çıkıveriyor oluşu veriyor oluşuyor. tahmin etmek çok zor, zor bunları bugünler o yüzden 11 Ağustos'a kadar baktığımız zaman 1-2 Ağustos 3 Ağustos'ta mevsim normalinin üzerine çıkıyor sıcaklık Diğer günlerde mevsim numaraları yakın. Bugün, yarın ve 28'ine kadar, 29'una kadar mevsim numaraları altında aslında. Yani şu anlık sıcaklıklar. Öyle mi? Tabii evet. Ama ona rağmen çok sıcak. Ee, bu ayın sonunda işte 29, 31, 1 Ağustos, 2 Ağustos'ta mevsim numaraların çok üstüne çıkıyor. Yani Pazar, Pazı ve Hı -hı. Salı günleri. Yani. Onun after dördünden sonra hafif bir yağışlı bir şey gözüküyor. Aralıklı ama çok Net değil yani ne olacağı belli değil. Bugün öğleden sonra gök gültülü sarnak yağış var. Yarın e, yarın sabaha kadar. Yağış var yani bugün. Var, evet. Mesela Atatürk Havalimanı'na bakıyorum ben tahminde. İstanbul'un ortası diye orayı alıyorum. Atatürk Havalimanı Yeşilköy'de bugün akşam öğleden sonra gök gültülü bir sarnak yağış var. Yarın sabah çarşamba sabaha bitiyor. Şimdiki tahminlere göre önümüzdeki hafta Salıya kadar başka yağış gözükmüyor. Hmm. Ama belli olmuyor bu. Bir ara bir yerden oluşuveriyor. Yani herhangi bir sistem yağ, yağmış, yağmur getirecek bir sistem yok şu anda ortalıkta. Sadece öğleden sonra gözüküyor böyle bir şey. Ama bu sistem oluşabilir hafta içinde. Onu bilemiyoruz. Bugün 31 derece. Yarın da 31 derece. Ee, Perşembe günü 28'e düşüyor. Cuma günü 30. Cumartesi 31, pazar 32, pazartesi 33. Haftaya salı yine 33. Yani ee, önümüzde... Hafta salı da 33, evet. evet. Yani bir hafta sonra bugünler yine sıcak olacak. Rüzgarlar e, genellikle Poyraz'dan. Bu da bize epey nem getiriyor, nemi yükseltiyor. Sürekli bir nemli şey altındayız. Ben dün Ankara'daydım, 37 dereceydi. Bir damla demleme, terlemedim yani. Sanki hiç öyle bir sıcaklık yokmuş gibi. E, Bağıl nem oranı çok Kışık. düşük. de evet. üşüdüm orada. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Böyle bir acayip bir durum yani. Demek ki İstanbul'da işimiz bu nemden dolayı zor. Bir de kıyılarda özellikle. Evet dün geçen hafta şey de söylemiştiniz yani kuzeyden Poyraz esince Karadeniz'deki nemli havayı yağışlı havadığın nemini de getiriyor. Evet sürekli Değil bir mi? nem pop alıyor. Bir Yen arada pop. bir yağmur yağdığı zaman Evet. o da toprak yeryüzü bu beton asfalt yüzeyler çok sıcak olduğu için kısa bir süre yağmurdan sonra da havadaki nem bir anda artıyor. O da oldukça büyük problem yaratıyor. Yani ha, bunlar evet. birbirlerini besliyorlar. Yani asfalt ve beton erme yollardan tabi buharlaşma daha yüksek oluyor. Tabii tabii onlar çünkü o yüzeyler sıcaklığı güneşi yuttuğu için sürekli olarak çok sıcak. Ve o yüzeyler geceleyin de sıcaklığı kusuyorlar. Evet. Bu beton binalar, bütün bu asfalt yollar, parklar. Geceleyin gündüz yuttuğu sıcaklığı güneşin, güneşin aldıkları enerji resmen kusuyor yani böyle. O yüzden geceleri de çok soğuk olamıyor. 20 derecenin altına inmiyor hava geceleyin. Zaten büyük problem de öyle oluyor. Geceleyin eğer hava yeterince soğumazsa, e, biz uyuyup da dinlenemezsek, vücut gündüz sıcaklık hızıdan boğuşuyor. Geceleyin de böyle bu devam ederse dinlenemezsek, o zaman işte sıcak hava dalgası sağlığımızı bozmaya başlıyor. Mesela işte Ankara'da ben gece üşüdüm. Allah'ım bozgırı. Gece hava bir nem olmadığı için. Geceleyin çok hızlı soğuyor hava orada. Günümüzde zaten nem olmadığı için herhangi bir şey hissetmiyorsun ya. Sıcaklığı hissetmiyorsun orada neredeyse. Yoksa Ankara gibise hissetmem Ankara'yı ama ne yapsak? <gülüyor> Açık radyoyla ile taşıyalım oraya. BG bizi dinlerler oradaki büyük bürokratlar falan daha iyi olur. Ve, ve bütününü de değiştirir, değiştirirmişiz mesela 2 ayında. Ankara politikalarını değiştirmek cazip bir fikir. Bir düşünelim Miktat Bey. Hep beraber taşım, Yalnız kışın kötü oluyor Ankara. <gülüyor> Dokus oldu. Evet doğru. Ama doğru. nasıl orada da küresel ısınma var. Şimdi giderek daha ılıman olacaktır. Vallahi küresel ısınma var. <gülüyor> bu, bu sene işte 2010 şu ana kadar en sıcak aylarını yaşadık. Evet 2010. ilk 6 ayda rekor da kırıldı. Kırıldı evet. Belki de tarihin en sıcak yılı olarak kayıtlara geçecek herhalde. Evet, çünkü yazımı gördünüz mü bilmiyorum. Ee, hayır, görmedim onu. Yine sınıfta kaldınız. Sınıfta kaldık, <gülüyor> evet. İnşallah bu akşamki televizyon programında seyredersiniz. Evet. Marmaris'teki orman yangınlarını ee, evet. inceledik. Orada görecektiniz. Şimdi orman yangından sonra o toprağın üzerinde bir tapak oluşuyor böyle. O yanık şeyler, küller işte toprağın kendisi. En ufak bir yağmurda var ya o üstteki o tabaka akıp yağ yağmurla beraber gidiyor. Öyle mi? Tabii yağmurun sonunda orman yangının sonunda sel ve heylandır. Çamur akıntısıdır. O çamur gibi böyle simsiyah bir madde olaraktan iniyor. O yüzden orman yangınları tek başına bir orman yangını, ağaç yangını değil, oradaki bütün canlıları da yakıyor ve toprağın üst kısmındaki o karbon zengin olan kısmı da yaktığı gibi aynı zamanda yağmurla da Haşırıp gidip çırıl çıplak kalmasan neden oluyor. Onları hep gösterdik o programda. Hatta ben su döktüm bakın nasıl akıyor böyle. Yani TV'de 9'da değil mi? Evet bu akşam bu varmış akşam. orman yangınları. Evet. evet bugün de şey mesela elimizde Anadolu Ajansı kaynaklı birkaç orman yangını haberi var. Ve giderek sayılarının da arttığı hatta yanan bölgelerin de arttığı görülüyor. Şimdi biri mesela. Adnan Menderes Üniversitesi'nde, yerleşkesinde, bu üniversitede çıkmış ha, yani. Kampüste yanmış. Kampüste, zeytinlik ve otluk alanda. Hmm. E, o, dün çıkmış bu ve bayağı zorluk çekilmiş. 15 hektarlık alan yanmış. Öyle, o 45'tir. E, bir de zarar gördü diyor. Tabii yandı demiyorlar. Hmm. Evet, öyle de bir şey var. Ben... Bir haberimiz o. eğirdir de bir orman yangını olmuş. Orada da 5-6 hektar diyor. 5-6 o zaman 3 kere 6 18. O, evet. 3 ile 15-18. Bozuk orman alanı diyor bir de. Sanki fark ediyormuş gibi. Hmm. Yani böyle hmm. de bir Bozuk ibaret kullanıyor. Bozuk nasıl yanabilir bir şey okay. değil diyeceksin. Yani hmm. Ya da Maki için aynı şeyi söylüyorlar. Bir de Balıkesir'de ilk belirlemelere göre 1,5 hektar ormanlık alanı gene yanmamış zarar görmüş. Bu haberleri de ben topladım bugün konuşuruz belki diye. Öte yandan da Ardahan'da da büyük bir sağanak tehlikesi. Çok sayıda ev sular altındaymış. Kentin tümü risk altında demiş. Ben dün şeydeydim. Ardahan belediye başkanı. Evet, ben dün Ankara'dan şeye duradım. Afet Yardım Başkanı'nı ziyaret ettim. O da perişan olmuş adamcağız. Dolaşmaktan bu stel ilgili binaları her yeri. Bir yerde toprak şişiyormuş. Toprak mı şişiyormuş? Bil, yani suyu aldıkça toprak şişiyor. Ve evleri patlatıyor temelerinden. Öyle evet, mi? Enes dedi bana onu Arda mı dedi Karadeniz mi dedi bir yer dedi. Lafın arasında. Yani böyle problemler de var. Yani Yok. bunu hiç duymamıştım. Evet. onun şey diyorlar ne diye unuttum. Yani toprak suyla şişen toprak da var. Oraya da bina yap yapmışlar. Ve bunların hepsi patlamış. Herkes para istiyor. diyor. Devlette 20 yıllık şey veriyormuş. Bir de bazı insanlar... Mesela e, kaç elli bin tane başvuru oluyormuş, bunun otuz iki bini sağlam çıkıyor. E, bir bunun en az on bini de şeymiş. E, adam kendisi baloz yıkıyor yine. Önemli? Neden? Aa, şey. <gülüyor> para, almak para almak için. Ama devlet para verme yirmi yıl faizsiz kredi veriyor. Onunda pek hoşlamıyorlar. Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir durum var ve o şeyleri e, başvuruları kontrol etmek için. Yüzer kişilik ekipler kurmuşlar falan. Böyle perişan haldeler. Yetişemiyorlar evet. o şeye. Bayağı böyle Kafka romanları gibi bir hal yani. <gülüyor> yani çok komik de yani. İntirajı komik bir duruma. E bari bunu önceden halka haber almak lazım. Bak depremde bir sadece para vermiyoruz böyle bedava. Kredi veriyoruz. Borçlanıyorsunuz. Evinizi yapıyorsunuz. 20 yıl ödüyorsunuz bunu gibi. Boşuna yıkmayın evinizi gibi böyle bir şey söylemek lazım yani. Yoksa bu kötü bir durum. Evet bu şey doğruysa bu arada yani siz de belki daha rahat araştırabilirsiniz. Bu Arda ilgili bir haber şimdi okudukça detayını daha da endişelendim. E, Tarihinde görülmemiş bir yağış alıyor demiş Hı -hı. belediye başkanı Faruk Köksu. E, Ve şu an ta kentin tamamı sel sularıyla karşı karşıya büyük bir risk altındayız demiş. Yağışın dışında köy ve yaylalardaki sular da Ardana doğru akıyor. Büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Yollarımız adeta göl oldu demiş. Evet. Yani şimdi zaten onlar yani insanların bizim bu 100 yıllık, 500 yıllık yaşa göre bu tür binalar, yerleşimler karar verilir. Yollar, köprüler, menfezler yapılır. O yüzden adamın hayatına görmediği kadar yağmış olması normaldir yani. Evet. Ama ona, onun o, o şekilde ev yapmaması, binaları, altyapı yapmaması anormal olan o. Yani bu tabii sürekli havayla uğraşıyoruz da. Ee, şeyi, yani birçok yerde insanlar dere kururken kuruyken gidip ona yerleşiyor. <gülüyor> Ondan sonra dere taşınca da dere taştırıyor. Evet. Ne yapsın yani? Ciddi bir afetle karşı karşıya. Yani evet, kötü yani. bir haber bekleyebiliriz maalesef yani dan taraftan kötü haberler evet, geliyor. Modeller. bir acayip uyarı da şeyden geliyor. Turist Rehberler Birliği'nden ve İstanbul Turist Rehberler Odası'ndan. Ne diyorlar? Yere yere batan sarnıcı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya demişler. O üstten geçen trafikten dolayı mı? Ee, Sultan, evet Sultanahmet Meydanı'nın yayalaştırılmasının ya, e, yani ileride hesabını veremeyeceğimiz bir biçimde zarar görebilir hatta çökebilir demişti. Allah Allah ne demek yerleştirmasını otomobilleştirsinler mi anlamadım ben bu haberi hocam doğru şimdi ben de çözemedim. <gülüyor> <gülüyor> bak Şinek Ardağan'ın gazetelerine giriyorum bakayım ne oluyor hırsızın notu yakası şaşırt demişler anladın mı? bu yağmurdan evet çıldır sanak yaşa teslim hmm. çıldır Evet, yerel gazetelerden takip etmek tabii ee, çok iyi olabilir. Yukarı Çanbaz köyünde yüzlerce dönüm ekili arazi arazluklar altına kalıştı. İşte bu da çok kötü ama bugün bu yıllar tam böyle hasat zamanı yağmur yağması yani çok kötü bir durum. O yüzden yani baksanız mı yıllık toplam yağışa aa ne kadar güzel bu yıl hasat çok iyi olacak dersiniz ama o yağışın ne zaman yağdığına bakmıyor insanlar evet. öyle baktıkları zaman işte istatistikte böyle bir şey istatistikte yalan vardır biliyorsunuz. <gülüyor> bu yalan oluyor. Bakmadığı zaman böyle fiziksel olarak. İşte Ardahan'da da öyle. Iki süre, iki saat süren aşırı yağış kötü vatandaşların evini, hayvanların, ahırlarını kullanılmaz hale getirmiş. Çoğu ev de topraktan olduğu için aşırı yağmurlar içeri sızarken köyler eşyalarını kurtarmak için yoğun çaba harcamışlar. Evet. Damardan akansular evlerin içini kullanılmaz hale getiriyormuş demek. Bu dam evler suyu tutmuyor. Onu sıkıştırlar eskiden ama herhalde kardan kar için. Evet. evet. Öte yandan da tabii Moskova'dan da, yani Rusya'dan da inanılmaz, onları da şaşırtan hatta çok Aa, alış, sıcaklardan. Sıcaklardan. Yani 37,2 görmüş, RTV haber. Bu da ee, 37,2 Celsius. Bu kentin tarihinde, Moskovanın tarihinde bilinen ilkmiş en yüksek rekor kırılmış yani. Yani ben bakıyorum haritalardan ne oluyor burada mesela yukarılarda. Bu yüksek basınç merkezleri e, bizim üzerimizden yukarı doğru çıkardı eskiden. Şimdilik doğumuzdan yukarı doğru çıkıyor. Tam böyle Avrupa'nın üzerine dönüyor sonra. E, yani bu yüksek basınç merkezleri çok yukarılara gitti bu sefer. İşte Moskova'yı işte aldı. Orada da bir de durağan bir hava şeklinde kalıyor. Sakin. Rüzgar yok, bulut yok. Ve o tarafı oldukça her şeyin bir hale getirdi yani. Evet sizin yani sürekli olarak Türkiye için konuştuğumuz sizin uyarı yaptığınız durumlar aslında Rusya için de aynen geçerli anlaşılan. Çünkü evet. mesela göl ya da nehirlere giren en az 2500 kişi hayatını kaybetmiş. Niye? 100 bilmiyorlar mı? <gülüyor> Onları okullarda 100 bölütürler be diye ben biliyordum evet. ama demek ki... De bir yani Tabii hemen e, suç, fazla alkol alınıyor ondan diyorlar ama... Aa, doğru bu... bir de güneşten çarpılıyorlardır. Alkolle güneşin ortasına kalınca... Ama her herhalde sadece alkol kalırma. sorun olmasa gerek diye de Hiçbir düşünüyor değiliz. insan. Bugünlerde de İnegöl'den Rusya'ya kadar her şeyi alkole bağlamak. Ha, <gülüyor> doğru, üzüm yesinler hocam. Evet, üzüm yesinler dedi değil mi başbakan? Ben mesela alkol hiç kullanmıyorum ama kullananların artık kendi bilirsin <gülüyor> ne diyeyim ben. Bu evet Ardan yani şey yani afet acı durmuyordum başkanın durumunu görünce Türkiye'de acayip bir adam yetişemiyor her tarafa koştura koştur. Bu bir de elal şey vardı neydi? Tunceli'ye bir para gönderme olayı vardı. Onun dedim bak Tunceli'den para göndermişsiniz. Hani Kamerkenç çelek koyunca yok hocam diyor basın Aha. abarttı diyor. 15 gün önce ben o parayı göndermiştim diyor. <gülüyor> o da politikacıların kurbanı olmuş biraz. Kibe işte. inanalım yani. 15 gün önce ben parayı göndermiştim diye Basın diye şimdi onu çelenge bağladı diyor. Görüyorsunuz <gülüyor> hocam muhabirlik de yapıyoruz. Evet çok şey. Yani. Bu arada ya. Moskova'da da özellikle maalesef klima kurulamıyormuş. Çünkü ustalar çok meşgulmuş yoğunmuş ha. işleri. Eylül ayına gün alabiliyormuş en, en erken atlama yapmış demek piyasada. Klima ve vantilatörler. Vantilatör <gülüyor> yani klima aslında en önemli yalıtım, binaların yalıtımı. Yani vantilatör biliyorsun 35 derecenin üzerinde bir işe yaramıyor. Klimalar çok aşırı enerji tüketiyorlar. Ya ama bu şey var mesela sıcak hava dalgası olay var işte bu birkaç gündür konuşuyoruz. Özellikle İstanbul gibi nemli Akdeniz kıyılarında. Yani bu bir aslında bir afet olarak ele alınmıyor Türkiye'de bu. Mesela Amerika'da New York'a gidin. Belediye böyle kapılara şey yazıyor. İşte cooling point, soğuma noktaları diye. Böyle fakir yaşlı işte insanın kırması olmayan insana gidip orada belli saatlerini geçirebiliyor. Yoldaki yolcu istediği zaman gidip orada barınıp şapıyor şey ve kızılç suda atıyor şeylerde. Bizde öyle hiçbir şey yok yani nedense. Evet. Bilmiyorum yani bunda para da yok bu işte galiba. Şimdi gidip ben su dağıtsam olmuyor bedava. Eskiden çocukken pazarda suta satardık. Gerçi hiç para kazanamadım o işten ama. Suyu bedava verir gelirdi ben sonunda. Para kazanmanın daha kolay yolları da olur, olur oluyor galiba. Bizde ticari kafa yok hocam ya. Olsa biz okutmazlardı yani. Müteahhit olurduk falan ama. Bu su dağıtma işini bak oradan beri bir hatırlıyorum ha. Şimdi başka da yani bu havalar böyle tutturamıyoruz. Bugün milliyetli bir haber vardı. Bir, bizim hep söylediklerimiz aynı şeyleri. Bir yabancı bir bilim kadınından söyletmişler. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Hayır görmedik onu da. Ee, orada vardı. Radyoda bir şey söylemişler. Arkadaş söylüyordu işte. Başbakan artık filanca iklim değişikliğinin gerçek yüzünü anlattı diye de. O filancayı biz tanımadık. Tanımıyoruz yani. Nereden o haberi o kimmiş onun da. Bilmiyoruz da böyle başbakanın da böyle şeyi var bizim. Meteorolog olmayan met iklim meteoroloji tanışmanları var. <gülüyor> Onları dinliyor. Evet başbakanın... Nasıl bir iştir ya? İklimle pek uğraşacak bir durumu yok herhalde. Ya evet çeşitli atlos <gülüyor> iklim bozuklukları var yani. İşte bu, bu şeye de ben bir karar veremedim anayasaya. Evet mi hayır mı nedir bilemedim. Birisini dinliyorum ha haklı. Ötekini dinliyorum ha o da haklı. <gülüyor> nedir bu ya anlamadım gitti. Eyvah o konuda büyük bir ayrışma var şimdi girersek. Yok girme de yani ben kafam karışık. <gülüyor> Kavga Bursa çıkıyor. bunu verecekler çamaşır makinesi mi kömür mü bekliyoruz. <gülüyor> Teklifler açıyoruz. <gülüyor> şey dağıtıyormuş bazı yerlerde. parti ee, ba başkan şeyleri e nedir ilçe başkanları kahve filan bir de bir kitapçık dağıtıyormuşlar. Ya mi? Tabii kahve 40 yıl hatırı var en azından. İyi bir yatırım. <gülüyor> evet. Taşılması da kolay. <gülüyor> Bu dünyanın değişkellerden sel var. Bakıyorum hiç Çin'le ilgilenmiyoruz. Çin'le ilgilendik aslında. Evet. Üç Boğazlar Barajı'nın da dünyanın en büyük barajı olan Üç Boğazlar'ın da e, tehlikede 17 metre istihabı haddini doldurmaya hatta kaldı söyleniyordu. 100, 150 metrelik bir evet, şey. Suyu durum. tahliye ediyorlar bir yandan ama daha mı fazla geliyor? Evet. daha fazla. Çok da çok Kötü bir durum. <gülüyor> evet. Çin'den çok büyük çevre felaket haberleri de geldi. Yalnız verdiği tabi petrol borusunun. Ah bir de Amerika'da da var. Bir de bu tropical fırtına var şimdi Meksika körfezinde. Evet. abi şimdi şunluk ders vermeye başladık Türkiye'deki petrolcilere. Önemli. Afed yardım planlaması. Afil acil durumu. Böyle bir talepler başladı. Yani ya, görüyorsunuz. Ya Meksika körfezi. Neredeyse bitiyor bi hayat orada. 2 bin kişi çalışıyor hocam Amerika mektan afeti yönetmek için sırf. O evet. kadar büyük bir olay yani. inanamazsın. Evet. Yönetememek için daha doğrusu <gülüyor> şey galiba. Ya. Çünkü ben yani çeşitli gazeteciler, bağımsız gazetecilerden izliyoruz. Gerçek anlamda bir e, felaket. Bir, bir şey daha söyleyeyim size ama yerini unuttum ya. Başkan söylemişti. Bizim Türkiye'de bir yerde bir belediye başkanı Su su arıyormuş ve yerden büyük miktarda karbondioksit fışkırmaya başlamış. Öyle mi? Nerede evet. bu? Türkiye'de, Türkiye'de mi? Türkiye'de ama şehri unuttum ya. Onun onu nasıl kapatacağız diyor. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Yani o körfesdeki benzer bir olay da Türkiye'de yaşanıyor. Metan mı fışkırıyor? Yok karbondioksit. Metan olsa yakarsın onu da. Evet. Yani yani ama gerçi kırsal bir alanda bir tehlike arz etmiyor ama. Korkuyorlar yani daha ne başka ne patlayacak, alttan ne gelir diye. Türkiye'de böyle bir yerde işte adam şey alarken karbondioksit şeyine başlamış, oradan korkunç bir karbondioksit fışkırıyormuş. Evet. Hocam bugün görüyorsun kaç tane haber atlatması yaptık. Evet, hakikaten bizi aşımazdan istiyorum artık. sınıfta dört buçuktan beşte geçeriz gene evet. de diye ümit ediyorum. Öyle. Bir de bu ÖSS adaylarına bekliyoruz meteorolojiye. Bak neler uğraşıyoruz. Dünyanın problemlerini çözüyoruz burada. Evet. Önemli, o konuda e, her zaman e, reklam yapmaya hazırız zaten. Aa, işte bu... Pazar günü şey vardı bu yemede ilk 500'e girenlerle bir kahvaltı vardı üniversitede. Çocuklar kafaları çok karışık. Öyle mi? Yani böyle çocuklar dünyadan çok habersiz ha, o çocuklar. Ben söyleyeyim size. Hiç, ha. halbuki yöneticilerin durumuna benzemiyorlar diyorsunuz. Yani ya. hiç gündemi takip etmiyorlar dünyadan. Tamamen şeye derslere kapatmışlar kendini, kampa girmişler kaç yıldır. Hiç dünyada haberleri yok ha. Ben asla mütbelik süre Alman almam belki de, bilmiyorum. <gülüyor> aman, aman. Hayır çünkü birazcık şey olmak lazım yani, başarılı olmak için girişken olmak lazım. Biraz dünyayı gündemi takip edeceğin ya, bu kadar da... E bu sistemle nasıl takip edecekler Miktat bu Bey? Sistem... Ha, uçakta giderken Ankara'ya şeyi gördüm, e, ne o? ÖSM Başkanı Yarman mıydı? Onu gördüm uçakla. Çok perişan bir hali vardı yani. Adama da acıdım. Bir sürü de hatalar çıktı filan değil mi? Evet ufak ufak ufak şeyler neydi? Unutkanlıklar. Ya aslında ben hiç yazmam bir şey ya. Ben ÖSM Başkanı olsam hiç puan muan yazmam sıralama filan oraya ya. O çünkü o saçma bir şey. O puanlama gerçeği göstermiyor ki. Adamın ne istediğine bakacak adam. Ne puana baksın ya. Geniş bir bir Alpade'de, istediklerini meslekler yazsın. Niye puana bakıyor? Puanlar sanki alışveriş yapar gibi, şu kadar puanım var, bu kadar bunun fiyatı. Buna göre bir durum var yani çocuklar kendi hissetiklerini yazamıyorlar bu durumda. Sanki puanları boşa gidecekmiş gibi. Yani çocuk sevdiği mesleği yazsın, puana ne bakıyorsun? Yani bir sanki böyle alışveriş, pazar bir şey var, borsa. <gülüyor> Meslek borsası. Tamam. Ama çocuğa soruyorsun, şimdi adam çocuk puanı yüksek diye filanca yazacak, tıp lan düşünüyor. E çocuğa diyorsun kan görmekten hoşlanır mısın? Yok aman diyor. Hiç kan man göremem. E, ne işin var? Hep de, e, puanım tutuyor. <gülüyor> Allah'ım ya. Çocuğa, çocuk puanım tutuyor diye hiç ilgilenmediği konularda bir şey yazmaya çalışıyor. Yoksa puanı yazık olacak. Acaba diye orayı mı yazsam, burayı mı? Ya Böyle bir tuhaf bir durum var ya. Nasıl bir meslek seçimidir? Bilmiyorum bu. Nasıl bir şeydir? Acayip. Yani, vallahi çok yazık yani. Bu sıcak nemli havalarda İnsanları şu anda bunaltan iki problem var yani bir nem bir de bu ÖSYM tercihleri çok zor bir durum yani Allah yardımcılar olsun diyelim. Evet, aynen öyle. Peki çok teşekkürler Miktat. Görüşürüz. Bey. Hoşçakalın. Miktat havadan sudan.